Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Bangladeş'te ülkedeki 8500 postanenin tamamında güneş elektriği sistemleri planlanıyor. Bir Alman güneş paneli üreticisi Bangladeş'teki 1500 postanede şebeke dışı güneş elektriği sistemleri kurulumunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada kurulumlar Bangladeş, BOSTA ve Telekomünikasyon Bakanlığı'nın ülkedeki tüm postanelerin Güneş enerjisi sistemlerine sahip olması projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bakanlık projesiyle postanelerin ülkede sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenmeden faaliyet gösterebilmesini amaçlıyor. Açıklamaya göre toplamda 8500 postaneyi kapsayan ve 2018 yılında tamamlanması hedeflenen proje 20 milyon dolar maliyetle tamamlanacak. Proje kapsamında her bir postaneye 250 watt gücünde 4 ayrı güneş paneli kurulumu gerçekleştiriliyor. Muğla'da gerçekleştirilen Fatma rüzgar enerjisi santralinin tamamlandığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da inşa edilen 80 megawatt gücündeki santralde 92 metrelik kule yüksekliğine sahip rüzgar türbinleri kullanıldı. Santralde Türkiye'deki 70 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelecek şekilde. 211.5 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnağ'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur çayındaki kirlilik endişe verici hale gelmeye başladı. Çöp yığınlarının esir aldığı çayda bulunan onlarca balık türü de tehlikede. Beytüşşebap'tan geçen Habur çayındaki kirlilik çöp ve kanalizasyon ...dan kaynaklanıyor. Vatandaşlar çaya çöp atılmasını ve biriken çöplerin temizlenmesini istedi. Habur çayında sıklıkla balık tuttuğunu anlatan Naci Gökçe adlı vatandaş... ...çaydan artık balık yerine çöp yığınlarının çıktığını vurguladı. Çayın içinin yanı sıra kenarlarında da bilinçsizlik yüzünden çöp yığınlarının oluştuğunu dile getiren Gökçe... ...naylon ve pet şişeler doğada yıllar sonra yok olduğundan gün geçtikçe çöpler artmaya başladı. 90'lı yıllardan bugüne kadar balıklarda Tat bozukluğu var. Birinci sebebi halkın duyarsız kalıp kirletmesinden kaynaklanıyor. Kaynağını Beytüşebap'ın dağlarından ve yaylalarından alıyor bu çay. İlçeye bağlı yaklaşık 20 köyde kanalizasyon ve atık sularını bu dereye akıtıyor. Bu derenin özellikle rafting için ideal bir yer olduğunu söylemek de mümkün. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için yetkililerin proje üretmesini istiyoruz. Ayrıca çayın ve çevresinin temizlenmesini istiyoruz dedi. Çay suyunun Irak'ın Zaho kentinde içme suyu olarak tüketildiğine de dikkat çeken Gökçe. Onlarca balık türü var ve bu çayda nesli tükenme tehlikesinde olan kertenkele türü var. Artık oltamızı attığımızda çöp değil balık gelsin istiyoruz diye konuştu kendisi. Edirne'nin Keşan ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprülü olarak yeniden düzenlenen Dört yol Kavşağı'nın İmar planına Keşan Belediye Meclisi tarafından CHP ve MHP'li üyelerin karşı oyuyla onay verilmedi. Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün imar ve onaylı projesi olmadan kavşağın ihalesini yaptığını belirtti. Keşan'da İstanbul Çanakkale, İstanbul İpsala, İpsala Çanakkale, Çanakkale Edirne ve Edirne İpsala bağlantılarını sağlayan dört yol kavşağı, Araç trafiğinin rahatlatılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye taşeron bir firmaya verilip projelendirilerek geçen yıl Nisan ayında başlatıldı. Çalışmalarla köprülü olarak yeniden düzenlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Keşan Belediyesi'nin imar planı önergesi gönderdi. Önerge geçen perşembe günü düzenlenen Keşan Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. Karayollarının önerdiği imar planının onaylanmasına AKP grubu evet verirken CHP ve MHP red verdi. Oylama sonucunda imar planı oy çokluğuyla reddedildi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün prosedürlerin uzun sürmesi nedeniyle onaylı proje ve imarı olmadan ihale yaptığını belirterek İller Bankası ve Toplu Konut İdaresi Karayolları Türkiye'de, Plan kuruluşlarının içerisinde maalesef karayolları imarı olmadan, onaylı projesi olmadan ihale yapıyor. Köprü için boşuna masraf yaptık şeklinde ifadeler var. Hesapta sonradan düzeltecek. Buranın hali hazırına göre planlanan koordineli olarak yapılması lazım bunların. Sorunu sonradan biz yaşayacağız. Ankara'dan gelmeden plan yapıyorsan bu sorunlar tabii ki ortaya çıkar diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.